Efendim, bir inciden kültür programına daha hoş geldik. Birbirimize hoş geldik diyoruz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Ee, ben Gökhan Aslan. Ben Mesut Varlık. Ee, bu dönemin son programı bu. Evet. Ee, ve e, bu son programda e, buradan dinleyicilerimizi iki haberimiz var. Biri iyi, biri kötü. Biri iyi, biri kötü. <gülüyor> ee, önce hangisini söyle? Önce kötüyü kaç? söyle. Tabi. E, kötü haberimiz e, ekibimizden. E, Eda Çaça ile e, bir sonraki dönemde beraber program yapmıyor olacağız. E, çeşitli sebeplerden dolayı. İyi haber ise bir sonraki dönemde yine devam edeyim. E, her hafta programımız olacak. Salı günleri. Evet salı günleri ama saatimiz üç buçuğa evet, alınıyor. E, dört idi. Üç buçuğa alındı. Haberler böyle bizden bahsediyoruz. <gülüyor> e, Şimdi e, programa başlamadan yani direkt konuya girmeden önce konumuzun da aslında e, bir nevi başlığını e, şey yapmış olan Muştulayan diyeyim e, bir e, eser şimdide şey yapacağız e, dinleyeceğiz Şirin Soysal'dan yabancıyım. Önce bir dinleyelim sonra bence Ondan başlarız. sonra üzerine konuşalım bakalım. Uzaklardan geldim ben, uğraştım, çabaladım olmak için sizden anamsızca gülücükler saçtınız suratıma ama olmadı nafile yabancıym Başta hep böyle alır diye avuttum kendimi heyecanla. Tuttum sözlerimi Hatta girmeye çalıştım Kötü öspürlere Yapamadım Nafile Yabancıyım <Gülüyor> Da i̇htiyacım var ait olmaya. Dalalım serin geceleri, salaş şenlencelere ve sarılalım hepsinin sonunda. Konuşmalarınıza hep katılmak istedim ama sizin gözünüzde ben bir dinleyiciyim. Söyleyeceklerim Benim de vardı O konularda Susturdunuz Nafile Yabancıyım Durumum bariz ortada Sakladığım bir şey yok Alacaklarım pek azdır Vereceklerimse çok Artık kabullenin beni Sizden biri gibi Hem yabancı hem de buralı biriyim. <Gülüyor> ...sarılalım hepsinin sonunda... ...süzün gibiyim gerçekten olsam da... ...biraz çekingen aslında tek farkım... ...yabancıyım... Evet yabancıyız... Elhamdülillah... <gülüyor> e, bugün e, yabancı olmak... Tam bahsedeceğiz Hem e, sözlük anlamlarından Da girip e, Farklı e, alanlara da bunu Çekeceğiz Öncelikle istersen Mesut sen e, Keşfettiğin şeylerden bahset Evet yani e, Yabancı nedir Ne işe yarar e, Şeyleri için Birkaç sözlük karıştırdım baştan da sözlüklerin de şeylerini vermiş olayım kaynaklarını İlhan Ayverdi'nin Misalli Büyük Türkçe Sözlüğü'nden Sevan Nişanya'nın sözlüğünden ve Profesör Mehmet Kanar'ın Osmanlı Türkçesi Sözlüğü'nden faydalanarak Misalli e, Türkçe sözlüğümü ilk söylediğim Misalli Büyük Türkçe, büyük Türkçe güzel evet, ismi varmış o, o muazzam bir çalışma e, Bayağı Uzun yıllar e, böyle bir 30-40 sene falan e, uğraşılmış bir e, çalışma şeylerinde e, kaynak kişileri e, danıştığı e, isimler arasında bayağı e, yıllar önce kaybettiğimiz şairler, yazarlar vesaireler Çok falan güzel. var. Çok güzel bir çalışma o. E, şimdi şöyle bir taradım da yabancı kelimesi ve etrafına baktığımızda şimdi tabii yabancı e, ...muhabbeti üzerine şey yaptığımızda yaban kelimesiyle giriyoruz. Yaban kelimesinin şöyle bir e, enteresan şeyi, macerası olduğunu e, gördük. E, Farsça'da bir yaban e, yahut be yaban kelimesi var aslında. E, ve bu kelime e, şeye, bize, Osmanlıcaya yaban diye kısaltılarak giriyor. Divan edebiyatında şiirlerde yaban kelimesini kullanıyoruz. Bu divan edebiyatındaki şiirler üzerinden Farsçaya geri yaban olarak gidiyor kelime. Öyle bir şeyi var. Yani alıyoruz, kısaltıp geri gönderiyoruz. Geri gönderiyoruz. Böyle bir enteresan e, durum söz konusu. E, bir yaban kelimesi ne demek diye baktığımızda ise ıssız yer, Sahara, çöl demek. Yani ıssız yer, sahra, çöl anlamına gelen bir kelimeyi alıp yaban haline getirip e, geri bizim kullandığımız yaban anlamıyla Hı -hı. E, gönderiyoruz. E, bu B yapan B yaban yahut bir yaban kelimesinin orta Farsçadaki hali de e, V yapan imiş, şeklindeymiş. Hı -hı. Öyle bir formu varmış. Şimdi yaban kelimesi anlamına geldiğimizde... E, İnsan yaşamayan ıssız yer anlamına geliyor. Bu birinci anlamı. Buradaki bir olumsuzluk ön şey mi, önü mi bir yabandaki o bir. Ee, o onun, biraz sanki onun, öyle gibi geldi ama anlamı itibariyle öyle bir şey çıkmadı bir yandan düşününce. Onunla ilgili bir şey yok. Hı -hı. Ha, ama zaten şey değil işte. Yani bir yaban kelimesi bizim kullandığımız anlamıyla yaban anlamına gelmediği Gelmiyor. için... Evet. ...o işte çöl, ıssız Hı -hı. yer, sahra çöl evet. anlamına geliyor. O anlamı buraya alıp yaban bugünkü yaban anlamına Hı -hı. yükleyip geri göndermişiz. Geri o yüzden o bizim yaptığımız bir şey. Evet. İlk anlamı insan yaşamayan ıssız yer. Yaban bir mekan olarak şey yaptığımızda. İkinci anlamı kendiliğinden yetişen yabani anlamı var. Genelde hayvan ve bitkiler için kullanılıyor. Üçüncü anlamı Yerli halktan olmayan kimse anlamı var. Ve dördüncü anlamı da tanınmayan, bilinmeyen, yabancı yer anlamına geliyor. Tabii özellikle bu üçüncü anlamı yerli halktan olmayan kimse e, anlamını gördüğümüzde... E, ...benim doğrudan aklıma Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yaban evet. romanı geliyor. E, orada çünkü... Ha bu arada bu anlamı... E, en geç, en son ortaya çıkan anlamı kelimenin. Bu e, yerli halktan olmayan kimse anlamı. O diğerleri arasında. Diğerleri e, işte ya kendiliğinden yetişen yabani hayvan ve bitki anlamı var yahut mekana dair anlamı var. Tanınmayan, bilinmeyen yer, insan yaşa yaşamayan ıssız yer anlamında. Yerli halktan olmayan kimse anlamı en son gelişen anlamı, en yeni e, anlamı. Dolayısıyla tam da bunun üzerinden gittiğimizde e, şimdi Yakup Kadri'nin yaban e, romanında e, işte oradaki e, şeyin e, aydın tiplemesinin kendisini yabancı hissetmesi üzerinden hep şey yapılır, okunur. Halbuki e, bu sözlük anlamları e, şeyine baktığımızda e, Yakup Kadri bu romanı 1936'da kitap olarak yayınlıyor. Ondan önce 1932'de kadro dergisinde tefrika e, ediyor, ediyor ve o tefrika sırasında da büyük e, tartışmalar, olaylar e, çıkıyor. Malum hatırlayalım. Kurtuluş Savaşı e, sırasında 1922'de geçiyor roman. E, Aydın köylü arasındaki şey, yabancılık, e, uyuşmazlık meselesi üzerine e, odaklanan bir roman. Dolayısıyla o dönemde ...bu e, yerli halktan olmayan kimse... E, ...anlamı muhtemelen... ...yeni yüklenmiş anlamı. Dolayısıyla Yakup Kadri romanına... ...yaban anlamını verirken... E, ...insan yaşamayan... ...ıssız yer... ...tanınmayan bilinmeyen yabancı yer... E, ...ve özellikle tabii... ...kendiliğinden yetişen... E, ...anlamlarını da... E, ...aklında tutarak ve bilerek... ...koyuyor. Dolayısıyla... Oradaki e, evet işte o Aydın tiplemesi bir yabancı olarak e, köye gider ama gittiği yerde yaban ellerdir. Bir şey ekleyeyim bu anlamlarla bu anlamları beraber düşündümde e, aklıma şu çağrışımlar geldi burada e, insan olmayan yer ama aslında orada doğan var olduğunu görüyoruz yani tabi insana doğadan bir ön şey olarak bir şey olarak ayırıyorum tabii. Yani medeniyete ee, dahil edilmemiş. Meden evet. Yani ayrımayı önce bir köşeye koyuyorum yani öyle varsayarak yapalım biz bu düşünmeyi. Ee, evet. Aynı şekilde dediğin gibi ya yani bu insan da tek başına bir insan değil. Bir e yerleşiklik söz konusu belli ki orada. Ee, o yüzden de e ıssızlıkla kastedilen de aslında insan gözünün değmediği yer gibi bir şey aslında. Evet. Evet, evet. Tam da öyle. Ee, burada çok tabii tam insan merkezli e, bir şey var. Bir tanımlama söz konusu. E, tabii bakalım e, sen buradan nasıl devam edersin? Yani onu düşününce. Ee, aslında şey yani diğer geri kalan e, şeylerde de bunu e, besleyecek çok şeyler var. E, malzemeler var. E, mesela neyse ona sonra gireyim. Yabancı Şimdi şey söyleyecektim yaban kelimesinin kullanıldığı bir takım e, kullanımlardan bahsedecektim ama ona sonra da döneriz. E, yabancı kelimesinin tanımına baktığımızda tanınmayan bilinmeyen kimse yer şey her neyse tanınmayan bilinmeyen bu birinci anlamı. İki aileden çevreden olmayan. Üç başka bir milletten olan aslında bunlar paslaşan e, şeyler anlamlar. Dört, belli bir kimse veya yere mahsus olmayan. Ve beş, aynı türden, aynı cinsten olmayan. Yani e, düpedüz şey, e, sınırlar çiziliyor. Ya, e, çerçeveler evet, evet, küme e, oluşturuluyor ve e, işte o şey e, muhabbeti. Çemberin içindekiler ve dışındakiler. Yahu işte bizim e, kümemizin e, içindekiler ve dışındakiler. İçindekiler bizim... ...dışındakiler yabancı. Aslında bu tam da şey... Ee, ...Eda olsaydı tabii... Bu, ...bu konunun şeyine daha fazla girerdik... Ee, ...Antik Yunan'daki... E, ...Muhabbet yani... ...Siti'ye ait olmayan, şehre... E, ait olmayanlar... E, ...her ne olursa olsun... ...Aristoteles dahi olsan... ...yabancısındır. Evet. Şimdi... <gülüyor> ...şarkının sözlerini de tekrar düşündüğümde... ...uzaklardan gelmek... Evet. ...tam bahsediliyor... Ve e, Ama e, bu yabancının çektiği de bir sorun var. Uyum, uyum sorunu. E, dahil olma. Evet. Dahil olabilmek için sözlerini tutuyor. Evet. Konuşmuyor vesaire. Uyum göstermeye çalışıyor. Yani aslında uyum e, şöyle de düşünebiliriz o zaman. Grup dinamiği açısından düşündüğünde gruba dahil olmanın e, belli ritüelleri var. Ve e, aslında yabancılık bilinmemezlik değil sadece. Yani o ritüelin içerisine... ...giremeyen, hemhal olamayan... ...kabul edemeyen, uyum gösteremeyen... ...edemeyen yahut edilemeyen... ...edilemeyen... ...karşılıklı... E, ...kişi... E, ...burada tabi e, adiyetin koşulları... ...söz konusu... ...orada e, hem kendisi başkalarını... ...o diğer mensupları onaylamalı... ...tek yönlü değil... E, ...daha böyle çift yönlü... ...hem de onaylanmalı... ...bu şeyi sağlayamayan... ...bu mütekabiliyeti bir şekilde oluşturamadığı zaman... ...aslında yabancı oluyor... O zaman burada yabancı bir şey gibi şöyle yan bir anlamla beraber geliyor. Bilinmeyen değil yani. Bilinmeyen olmak zorunda değil diyelim daha doğrusu. Evet. Yani tanınmayan evet. olmak zorunda değil. Evet. Ee, Ama yani o oradaki tanın, tanınmayı hani akreditasyon, akreditasyon gibi, gibi e, algılarsak o şekilde bir tanınmama aslında. Evet. Yani ee, seni tanımıyorum anlamında. Aynen evet seni, seni tanımıyorum gibi düşünebiliriz bunu. Ben tabii burada azınlıklar da mesela bizim memlekette Tam niye öyle. hep yabancılar? Yani Tam öyle. Sadece ıksal bir yabancılık tanımı söz konusu değil aynı zamanda yerli yabancılar. Tabii yani. tabii, tabii, tabii. Hatta yani. e, bir yanlış hatırlamıyor muyum acaba bir kanun üzerinden düşündüm ama hangi... Neyse detay oralara girmeyeyim. Hukuki tarafını düşünün. <gülüyor> bir yerde bir metinde geçiyordu çünkü. Yani... E, yerli yabancılar gibi bir tarif Buna yakın bir tariften hmm, söz ediliyor hmm. Yani buralı ama hala nasıl yabancı olabiliyor Buranın vatandaşı ama yabancı Neden i̇şte Az önceki yani o şey uyum kriterleri falan filan Derken aklıma aslında o gelmişti Yani bir insan bir kere yabancı ise eğer bir yerde Onun herhangi bir şekilde o yabancılıktan kurtulmasının Neredeyse hiçbir yolu yok aslında yani işte hep şeydir ya işte büyük türkoloji uzmanı işte Almanlar vesaireler vardır. Adam bizden Türk kardeşim falan muhabbetleri yapılır. Ama netice itibariyle o şeydir işte Klaus'tur falan. Klaus amcadır o. Ve şeydir yabancıdır her halükarda. Yani senin kültürünü, dilini, tarihini, şuyunu, buyunu senden çok da bilse adetini, geleneğini, göreneğini... Ee, uysa da ve e, gerçekleştirse de adam gidip Müslüman da olsa vesaire. Ama neticede o yabancıdır. Yani biraz daha babadan oğula gibi aslında geçiyor. Evet yani çok şey e, o anlamda Antik Yunan'dan değişen hiçbir şey yok aslında. Yani dediğim gibi işte Aristoteles bir yabancı idi ve e, akademisini e, kendi e, kendi üzerine bir arsa alamadığı için... Başka birinin işte Akademikus adında birinin şeyine arsasına rica kuruyor. Yani Aristo'da olsan işte tam bu şey gibi Klaus örneği gibi ne, ne yaparsan yap her kim olursan ol bir kere yabancıysan eğer bir yerde geçmiş olsun gibi bir durum var aslında. Dolayısıyla o azınlıklar şeyi de. Ee, en başından itibaren bir kere sonra şey hani din üzerinden zaten ilk başta kay, kayıt e, bu şekilde düşülüyor. Gayrimüslim kaydıyla düşüldükten sonra ne yaparsan yap. Zaten gayriyle başlamış Gayri zaten. evet zaten. Yani karşıtı. Dışında. Dışında. Gayri olan aslında evet yabancı olan. Tabi tabi. Buradan da tekrar düşündüğümüzde. Ee, tabi susturulan çünkü burada mesela bir susturulmadan... Yani şarkı sözü bizim için bir şey sunmuş oluyor. Zihin egzersizi sunmuş ha, oluyor. Ha. Susturulan şeyine de rastlıyorum. Susturdunuz nafile yabancıyım derken. E, haliyle daha az da sesi çıkması icap ediyor yabancının herhalde. Bir de hep şey tabii. E, i̇şte... Ayranımızın kabarmaması için. <gülüyor> <gülüyor> e, peki o tabiri... Çok evet, evet şey bir tabir. Seni yabancıladım doğrusu. <gülüyor> ee, mesela orada bir kıta var şarkının içerisine. Konuşmalarınıza hep katılmak istedim. İşte o yabancının e, ait olma şeyi gayreti. Ee, Ama sizin gözünüzde ben bir dinleyiciyim. Ee, söyleyeceklerim benim de vardı o konularda. Susturdunuz nafile yabancıyım muhabbeti. Ee, ne yaparsan yap. ...olmuyor. Bir kere öyle kaydedildikten sonra... ...hakikaten. Ama şey... E, ...işin garip tarafı aslında... ...şarkının sonlarına doğru... E, ...o taraf fını ortaya koyuyor. Hem yabancı hem de buralı biriyim. Bunu... ...işte yerli yabancılar... ...gibi de algılayabiliriz evet, ama... E, ...hani... ...senin benim gibi azınlık şeyinde... ...olmayan ama... E, ...zihni olarak... ...kendini yabancı hisseden... ...bir de e, taraf var... Onlar tam şey. Arada kalan. Yani şeyin de yok. Hani ne akreditesin ne değilsin. Yani eğer, eğer ırksal ve dini açıdan tabii ki kabul görme, görülmeye, yani kabul hmm. edilmeye daha e, yatkın avantajlı taraf sensin. Tabii ama... E, Niye sen değilsin? Yani sensin derken bu <gülüyor> <senin, gülüyor> da senin. Ya benim. Yani böyle bir şey var. E, tamam ama sen kalkıp... E, Zihni açıdan o yabancılığı ile bir ortaklık kurarsan, yani diyelim ki hepimiz Ermeniyiz dersen, e, o zaman aslında ne yapmış oluyorsun? E, sen de hak ediyorsun. Tabii, tabii, tabii işte. Artık bir yabancının tabii. çektiğini ya da ona bakışı o zaman sen de hak ediyorsun manasına da geliyor. O yüzden e, dedik ya hani biraz babadım olduğu gibi falan aktarılmakla beraber sadece bu değil aynı zamanda e, şey olarak da aktarılabilir, üstüne bu senin yapışabilir yani. E, politik açıdan da dayak mesela olabilir böyle bir pozisyona kendini bulabilirsin kriz dönemlerinde e, senin aklanabilme yahut yırtabilme tırnak içinde şeyin her zaman için vardır e, evet. şansın her zaman için vardır e, ama şeyin Hani hakikaten yabancı olanın yerli <gülüyor> yabancı da olsa <gülüyor> e, şey de olsa e, hani zihni yabancılık falan filan değil bayağı hani tanım mı e, öyle düşülmüş e, insanlar için söylediğimde e, onun kurtaracak yırtacak hiçbir e, şeyi yok. Tam tersine senden daha fazla e, entegre olmasına rağmen. Raben, hatta belki de evet, evet yani. yani. E, bu özellikle etnik konularda tabii çok e, örtüşüyor bu bahsettiğimiz konuyu o yüzden hep bu taraf üzerinden bahsettik. E, mesela öyle diyince de gö göçmenlik e, içinde aynı şey hep söylenir evet. yani. Ee, göçmen e, geçmişi olanlarda e, şeylere rastlanabildiğini daha milliyetçi tavırlara da rastlanabildiğini her bir genele oranlayarak söylemiyorum ama bunun yani görülebildiğini e, biliyoruz. E, milliyetçi oyların da olduğunu biliyoruz. Hatta bir de ters yabancılık gibi bir şey şimdi düşündüm. Yani şöyle bizden bizim vatandaşımız yurt dışına gittiğinde de oranın yabancısı olarak tabii aidiyeti Evet. kendi aidiyetini burada ya da işte oylarıyla işte çeşitli bağlarıyla işte söylemleriyle bir şekilde ee, şey yapmış oluyor. Sağlamlaştırmış oluyor. Güçlendirmeye çalışıyor yani. yani. O yabancılığı gitmedim ben. Evet. Gitmedim ben şeklinde. Ee, evet. Zamanımız Sana az. Sana doyum kaldı? olmaz. Bitti zamanımız. E, o zaman bu bu burada bitmez diyelim. <gülüyor> Antonyos'un intikamı O zaman biz bir sonraki e, şeyde. Ya ben niye konuşamıyorum? 1 Mayıs'ta. 1 Mayıs'ta. E, evet 1 Mayıs'ta değil bir Mayıs'ta mi? 1 Mayıs'ta bir de e, O yüzden konuşamıyorum şimdi. Mu demek. Muhtemelen, muhtemelen 1 Mayıs çarptı seni. <gülüyor> e, önümüzdeki haftadan itibaren her hafta olmaya, olmaya devam, devam edeceğiz. Olmaya devam edeceğiz ama bu, bu konuya da devam edeceğiz. Bu konuya da devam edeceğiz. Saatimiz de 3.30 olacak. Üç buçuktur. E, önümüzdeki haftaya kadar incilen.culture@gmail.com. E, iletişim mail adresimizde vermiş olaraktan teşekkür ediyorum ben Gökhan Beyciğim. ben de teşekkür ediyorum Mist. <gülüyor> efendim görüşmek üzere görüşmek üzere